Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfey yaparız. Nefislerimizin çevrinden ona sıyrırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verir Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı yolların en yüksek Allah sallallahu aleyhi dinde sonradan icap edilen her şey dinler her bir her gün adetler Allah hepimize rahmet etsin razı olacağı burada nasıl toplamışsak mahkeler Canali, için Allah ﷺ ﯾۈرۈپ, ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﱠ ﻣَﻦ Allah ﺍﻟﱠ ﻣَﺎ ﻟَﻪُ ﺃَﻫْﻞُ ﻣِﻦْ ﺍﻟﱠ ﻣَﺎ ﻟَﻪُ ﺃَﻫْﻞُ ﻣِﻦْ ﺍﻟﱠ ﻣَﺎ ﻟَﻪُ ﺃَﻫْﻞُ ﻣِﻦْ ﺍﻟﱠ ﻣَﺎ ﻟَﻪُ ﺃَﻫْﻞُ ﻣِﻦْ ﺍﻟﱠ ﻣَﺎ ﻟَﻪُ ﺃَﻫْﻞُ Cel ahlâh. Cel ahlâh kelimesi yani ahlâh deyince yine anlaşılıyor ama Cel ahlâh deyince daha ayrı anlaşılıyor. İslam'da biliyorsunuz kavram gösterilmesi kavramlar çok çok önemli konuştuğu, üstüne bastığı kelime, manasını yine bir zaman ona biz dizdiğiyle her şeye ne yapar öyle bakar. Düşünün bugün iman kavramı bile. Öyle e, çeşitli manalara alınarak kendilerine göre insanları enteziyor etmiştir. Kimine göre mümin olan, kimine göre ne yapıp, kimastırlar mı? Kimine göre münafık dedikleri, kimine, kimine göre müşteri, kimine göre kargı Aynen ahlak kavramları da, şimdi birçok kelimelerle dolayı bir şey Aynen iman dediğimizde içinde nasıl birçok ahlalar bir alıyorsak, ahlak dediğimizde de bir cömertti, bir ben bir, bir, bir, bir tatlı sözlü, iyi davranmaydı, sırtı, doğruluktu, Veyahut kötü huy dediğimizde yalan söylemeydi, çok şey barındırdığı gibi güzel ahlak kılınması içinde çok güç muhtevası olan bir mesele. Ve güzellik bütün insanlara sevilen ve beğenilen bir hala. Biz fıtrat derslerinde hatırlayacak olursak Şems suresinde Allah' hazze biz insana iyiliği ve kötülüğü ne yaptık? İlhan edin,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 sahada geliyor, bakıyor ki, Allah'a yetenekler, anisselatü vesselam, bir yani yetenekler, bir var, ama o kadar çok zekat malı getirmiş ki, bayağı bir şeyi var. Anisselatü vesselam, bu diyor, yetebildiğin mallar senin mi yoksa, efeddin alakalı var. Odan bir renk. Öyleyse diyor, Allah, sen, sen, Allah'ın verdiği nimetleri üzerinde ne yap? Göster. Yani Gel olanlara. Bunuysa daha aşağıda olanlara yani az olanlara ver. Sen Allah'ın verdiği nimet üzerinde ne yap? Göster. Yani Allah her zaman verdiği nimeti bunun üstünde ne yapıyor? Görmeyi istiyor. Yani güzel olan Allah. Allah-u Teala her şeyin güzelini sevdiği gibi kulların da güzel olan şeyleri sevmelerini onları benim emretmişler. Mesela Davut Aleyhisselam'ın duasını hatırlamışlar. Allah seni bana sevdiği amelleri sevdi. Ve seni seven insanların sevgisini al, Bana sev. Hep güzellik ben Neler var? İfadeler var. Ve Kur'an'a baktığımızda kardeşlerim baştan sona hep güzelliklerle doludur ve orada insanlara her şeyin güzel olanları emredilir. Hiçbir menhedilen bir şey insana hayırlı. <gülüyor> Ama bir bakımdan yapım denilen bir şey ise hiçbir zaman insana ters değil. Namaz mı kabul? Muahhafı sen. Hiçbir hiç menediyor. Muahhafı senin. Zina'ya yaklaşma söyledi. Bu senin nedir? Hayır, olan? Bir Kumar oynamamamı mı Bu senin nedir? Hayır, ne olan? Giriş doğru, doğru söldü. Bu senin nedir? Hep hayırına olan bir şeydir. Ve Kuranda da hiçbir şey kötü nedir emredilen değil. Her şey fıtrata nedir? Asla uygun olan. Bir Ve İslam ahlakı da aynı Kuranda neyse senin ayetle anlatır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlâfı söylediğinde İminlerin annesi nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Siz bir Onun ahlakı. Bu da gösteriyor ki Kur'an'ı iyi okuyan bir Müslüman'ın Aleyhisselatü Vesselam'ın Ahlâfı da ne yapacak? Güzel olacak. Çünkü kardeşlerim Kur'an vahiy yoluyla toplanan huyların davranışları nedir? Külübüsü. Vahiyle desteklenen, vahiyle nemalanan, vahiyden sulanan birinin ahlakı da ne yapmaz? Külübüsü. Onun için bizlerin vahye dönmemiz, gelen vahiyle düşünleşmemiz gerekiyor. Orta her türlü nefes adım, kaynağı inanın vahiyden kalmaz ölmesi gereken, değer verilmesi gereken şeylere ne yapıyoruz? Değer vermiyoruz. Vermediğimiz zamanda ne yapıyoruz? Bakın Allah Azze ve Celle Resulü'nü everken Alem Füresi'ne sen en güzel ahlak vermesin. Bayişanemizde ve ne diyor? Onun ahlakı nedir? Kur'an. Bu da gösteriyor ki demek ki Kur'an Bizlerin tamamen ahlakını gösterdi. Hatta darimi dedi, yani da, katil yandırdı birileri. Gerisi ben nasıl istedim, bana bir değerlendirdi? Yani benim şahsi malzamam nasıl kısa adil? Bana ne istiyoruz? Alıyoruz. O sanatçı hangi kantardasın? Kilon ne şeyin ne ne yapar söyledi acımasız. Ama ben söylersen durunur. Burada müminin de vasıfları yazıyor. Münafığın vasıfları da yazıyor. Kafirinki de yazıyor. Müşminki de. diğer yani diğer sınıflarında. İnsan vahye gittiğinde kendini ne yapar? Görür. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam güzel ahlakı tamamlamakla gönderilmiştir. İnsanları gönderilme sebebi o. Onun şahsında insanlığı en güzel sözler söylenmiş, en güzel davranışlar sevgilenmiş. Onun sözleri sıradan bir söz nedir? Değil. Ve davranışları da sıradan bir davranış nedir? Değildir. Bir adam tutuyor, şutanı çekiyor, diyor. üzülüyor. Gözü düşün, düşün. Yani bu davranışlar, bu sözler, şeydir. aksine davranmışlar. bu sözde, neki sözde, neki neki Çünkü Allah'u umat ahireti zikreden bütün insanla Allah Resulü'nün s ve s ne yapınmış? Örnek olarak gösteriyor. Ve Allah Resulü'nün s-salatu bütün sözleri müminlerin birbirine karşı daha iyi davranması konusunda onlara ne yapar? Görevlik. Dolayısıyla İslam'ın getirdiği ahlak anlayışı, aynı zamanda da hepimize bir görev vardır. Her mülkün üzerine düşen görevi yerine getirmek demektir. Ve dini hükümlerin, emirlerin insanlar tarafından benimsenip uygulanması durumunda İslam ahlakı da hayata ne yapar? Makin olur. Eğer hayatımızda ahlak varsa, demek ki İslam var. Eğer Hayatımızda ahlak yoksa, hayatımızda ne yok? Vahyin yok. Vahyin girmediği yer nedir? Kördür, karanlılır. Bakara suresinin hemen girişlerini hatırlarsanız, Allah Hazreti Cevre 8'de 24'e kadar ne yapar? Münafıkları anlat. Bir şimşek çaktı mı ne yapıyor? İmmitliyor. İttinin aldığı yerde kalacak. O şimşek İstanbul. İstanbul ancak önünü görüyor, gitti mi, gene hak Çünkü günahlar insanın kendi hastalıkları insan ne yapar? Karar Ama İslâm insana ne yapar? Aydınlığa Evet. Dini hükümlerin ve emirlerin insanlar tarafından senin uygulanması durumunda İslam ahlakı da hayata ne yapar? Hakim olmaya başlardır. İnsanların huyları iyileşip ahlakları güzelleşmeye başlayınca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 güzel ahlakta daha ağır basacak üstlüğü nedir? Yok. Demek ki amellerin başında dünyada güzel ahlakta ne yapmak? Yaşamak. Ve dünyada ahiretin tarlası olduğundan bu dünyada iyilik yapan iyilikle karşılaşacak. Ve iyi bir müslüman olabilmenin yolu da kendi huylarını kendini beğenerek bir Senin önünde bir numaraya var. Allah Resulü Aleyhisselatü, Resulü Aleyhisselatü, ahlâdır. Senin için ne bir örnek var. onun örnek almadığı müddetçe ahlak kavramını dahi anlamak daha ne yaparlar? Düşmecekler. Ama insanları bırakıp da birini örnek aldığın zaman artık onun ahlakı neyse sen de ne bir Yani birisi böyle mu okudu öbürü dağınıştı. Sabah geri ter dolmuştu. Hastanenin orada bir dolmuştu. Yol cimdil. Yolu yaralamış. Bu da yavaştasa hani öbürü geçse beklese bekle. Kornayı bastı. Kaldırıma çıkacak. Geçti. Biraz bitip, öbürü öyle bir geçiş geçti böyle yanıdık. Şeride kesef oldu. Muhakkak o kocasından daha önceki köpürler ne yaptı? Bu alakalı. Bir yanlış ne yaptı? Başka bir gelmiş lan. Felafet mi He, ya? Ya Halbuki patay sanat aldı. Yapma başlığı. O adam yolu boş gördü ama yolu boş gördü. Orası nedir? Yol Nasıl görülmesi gerektirir? Her zaman öyle görülmektedir. Demek ki insanlar, seçkin insan olmanın yolu güzel ahlaka sahip olmaktan geçiyor güzel sahip olmayanların halka yakın olmaları da mümkün e, Halka yakın değilse hatta o insan neydi? Çünkü bir hadis insanlara teşekkür etmeyen Allah'a ne yapmaz? Şükretmezdi. Demek ki ahlak insanlar içinde belli Bu belli olan ahlak hatta ne yapacak? Yakın olacak. Ve Halkın sevip beğenmediği birini halkın sevip beğenmediği birini hak ne yapmaz? Sevmez. Çünkü halk hakkın lisanı onun yerindeki Nedir? Şahitleridir. Halk nazarında mahful olmayan hak katında da mahful olmaz. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle son peygamberini en üstün ahlaka sahip olarak göndermiş. Onun şahsında neyi sevip, neyi sevmediğimde bize ne yapmış? Üzgünüm. Yani ben bu ahlakı çok seviyorum, ben şunu sevmiyorum. Yok. O huyların hepsini ne yapmış? Resul'ün üzerinde bizlere gösteriyor. O Allah Azze ve Celle'nin gösterdiği neyse numuneyi bizim de aynen ne yapmamız anlamıdır. Ve kardeşlerim Allah reçel aleyhissalâhu ve sellem Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak Mekke toplumunun o gününe şöyle bir gidip kara düşünün bir kadının bir kocası var. Düşünün bir adam ticarete gidiyor. 6 aylık yola gidiyor. Belki bir senelik. Karısını babasına ne yapamıyor? Emanet ediyor. Ve gelen peygamber aleyhisselama sorulara bakın. Benim baban adam babasını merak ediyor. Neden? Çünkü bir çocuk doğduğunda e, kadın kimlerle beraber olmuşsa o çocuğun elinden tabi'ye e, gider, orada soy bilim insanlar vardı. Çocuğu ilgeler, tek tek, tek, tek, tek ilgeler, ah, bunun kadın da bunun da, ah, kadın da çocuk o adamdan gider. Düşünün. ve bu ahlak anlar. Ve bir insanın kız çocuğu olduğunda suratı kaskasın katkısını. Ve elinden tıpkı büyüyene kadar onu ne yapar? Besler. Büyüdük sonra derince bir kuyu kaydır, kök uzuyor ya ne yapar? Faiz yani, absa kadar ya absızlık absa kadarydı. Ticaretten yolunda büyüdü. Kabe'nin içi ve dışı tamamen benden doluydu. Ee, i̇nsanlar kabe'yi tavaf ederken, çubuğunu tıplak tavaf ederdi ve artık bu tanımamız yoktu. Yani o kadar çok örnek sayabiliriz ki halen sizin kalıp Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam inen ayetleri kendi bedeninde, bedeninde göstererek ne yapmıştı insanlar evine. Ve bizim örnek şahsiyetleri var. Allah bizleri Rabb'ini alimler nasip etsin. İnsanlık Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlığı. Örnek güzel ahlakı öğrendi. güzellen, çirkini ne yaptı? Her değiştirdi. Şimdi şöyle düşünün, o gün insanlar çırıp çıktı, Kabe'yi tavaf ediyor, e burada utanma nedir? Yok diyorlar. Bugün bakın, fıstık güzeli, bilmem ne güzeli, kaynak güzeli, Türkiye güzeli, bilmem ne güzeli, bilmem ne festivalı adı altında Kadınlar aynı şekilde hava havasız gibi bir yerde, bir yerde gitmiyorlar. Oraya... Onlara göre bu da ne diyor? Ah, Hatta kuvvetliyorlar. Veya birlerinin karşısına çıkıp ellerine mikrofon alıp çalgıların eşliğinde oralarını, buralarını oynatmaları, seslerini söylemeleri, değiştirmeleri, nameler yapmaları yine bir ahlak değil mi? Kim bugün kadınla kızını bu şekilde söylüyor? Söylüyormuşlar. İslam ahlakına bakıp bugüne kadar ezanlara ezanları kadın okumuş mu? Neden okumam? <gülüyor> Çünkü sesinde bir çekicilik var. Ama erkeğin sesinde aynı çekicilik nedir? Yok, okum vardır. Niye sebebiyet verilmemiz? Onun için ahlaklar İslam alimleri tarafından Kur'an ahlakı benimsenip de topluma empoze edilmeyince olan ahlakla insanlara ne yapmak? Bakma yoluna kavramlar bu yönlü ne yapıyor? <gülüyor> Doğru, yanlış. Toplumun yaptığına göre toplumu kabul ettiği adamın ağzından çıkan söze göre oluyor. Allah Resulü'nün örnekliği ne yapıyor? Özeninde gidiyorlar. Mesela bakın benim sabah kardeşimiz ne yaptı? Sarı sordu. Belli bir cemaat tuttu. Yeni şahlak olarak ne yapıyor Sarı çıktı. Talvar olarak Bunları bir İslam'a bir vurmak gerekiyor. Ha, hakikaten Allah Resulü Aleyhisselatü böyle mi? Bunu mu istiyor? Eğer öyleyse bizim de aynısını ne yapmamız? Yapmamız gerekiyor. Ama yani değilse bunun hayatımızda ne yapamayız? Geçiremiyoruz. İşte 7'den 70'e herkes Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sayesinde güzel ahlakın ne olduğunu öğrendi. Ve Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve bu noktada çok önemli. İnsanlara insan gibi davranmanın önemini anlatıyor. O önemli. İnsana insan gibi davranmak. Eğer bir insana insan gibi davranmazsan bu ahlak ahlaktır. Hangi konumda olursan ister bir idareci ol, ister bir köcü ol, ister bir babao bir abi ol. Yani hangi mevkide, hangi sırada olursan ol, insana insan gibi ne yapma davranmak gerekiyor. İşte ahlak budur. Bunun gibi davranmadığın zaman bu ahlakın zıttını konuşulduğunda o kıybet ediyor, o münafık diye birçok kelimeler gibi demek. Sen pisliğin kaynağını ne yapınca aşkın. Sen temiz yok Temize her söylenen nedir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 onun ahlakını yaşayan ona yakın olur, ona yakın olmanın sırrı da Kur'an'dan sünnetten ne yapmak ameliyatı olur. Ve ona yakın olan sadece burada değil, kıyamet günü de ne yapar? Ona yakın olur. Kevser havuzuna insanlar koşarak gittiğinde orada bir münâdü ne diyecek? Onlar yapar. Allah Resulü diyecek ki aleyhisselatü vesselam, onlar benim ashabım, benim ümmetim. Oradan benim ümmetim diyecek ki, evet, evet onlar senin ümmetin ama senden sonra ne işler yaptılar? Yani senden uzak buldular. Senin ahlakından, yaşantından, Kur'an'dan. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, o zaman onlar bender. Orada mahrum olmaktansa, sonra, burada insan kendini ne yapmalı? Valla Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük hedefi de güzel ahlakı insanlara öğretme, onu benimsetme oldu. O bütün hayatı boyunca bunun için çalışmış ve bu uğurda mücadele etmiştir. Aşk nasıl lazım? Aşk nasıl Pazar ya gelir. Eki Beklersen gelin. Şu anda bu da benden atması lazım. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu uğurda bütün ömrünü vermiş, mücadele etmiş ve güzel ahlâfa sahip olanlar onun yolunu benimsemiş, onun izini takip etmiş olurlar. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlâfı Kur'an. Ve öyle olduğuna göre, demek ki Allah kelamı olduğuna göre bu ahlakta onun üstünde de hiçbir ahlak ne yapılamaz? bizim de önce gidip bunu öğrenmemiz gerekir. Evet. Onun yolunu benimseyenlerin sahip olacakları en güzel özelliklerden biri de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman kendi nefsim için intikamını atmamış, ama Araf Suresinin 99. ayetini hatırlarsanız ne diyor? Sen as yolluktur emri, cahillerden hiçbir zaman kendi hepsine ne yapmış? İlk zamanlarda. Ve bunu yapabilmek için de insanın önce çok hoşgörülü olması gerekiyor. Hoşgörülü olmayan bir insanın <gülüyor> ilk bırakması, affetmesi nedir? Ve yaratılanı yaratandan dolayı sevme ondan dolayı hoş görüp affetmeyi gerektirir ki bu da iman bakımından çok büyük bir olgunluk, çok büyük bir nedir? Davranıştır. Ama burada bazı fırkaların dediği gibi e, yaratılanı yaratandan ötürü severim diyerek şeytanı ne, ne yapamayız? Nefret edecek? Nedir? İnsanlar da vardı Ve günah olmadığı müddetçe affetme kolay olanı tercih etme İslam ahlakının kendiliği günah olmadı. Çünkü içki zina ediyorsa, yalan söylüyorsa yani günah bir insanın aynı şekilde ne yapamazsın, davranamazsın, teşvik Ama kendi hepsinin yapılan bir şey varsa affedebilirsin. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, muhayyer bırakıldığı bir konuda günah olmadığı müddetçe en kolay olan için. Mesela buna bir örnek olup görecek olursak, sahabeden bir tanesi geliyor, <gülüyor> ben her gün oruç tutmak istiyorum. Allah Resulü bir tanesini söylenir. Sen bir ay ödünme Ben daha fazlasını sen ayın başında ortasında, bunu da, daha fazlasını işte şöyle, daha fazla, sen bari en sonunda Davut'un oruçları, o bir durumda, Sahabedir diyor ki, Allah Keşke diyor, o gün Allah nasıl O zaman genç bir yerindeydi. Kadınıyordum. Şimdi yarladım. Çok zor sözümü görmek istiyor. edebilir ama Resulü'ne söz verdiği için, ölümüne kadar o uğurluya ne yapıyor? Allah Resulü kolay olan ne yaptı? Tercih ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın emir ve yasakları çiğnenmedikçe kendi nefsi için intikam almazdı. Ancak Allah-u Teala'nın emir ve yasakları çiğnendiği zaman intikamlamazdı. Almak dedi. İnsanın intikam peşinde koşmaması, affetip bağışlaması insanların arasındaki ilişkilerde ne yapar? Seviyeli haledir. Ama düşünün Tam peşine giden insanlara baktığın zaman sin, haser, arada sevgi tohumu gitmiş, mesaf duyguları hayırlar gitmiş, şerf tohumları ne yapmış, getirmiş Ve affedip bağışlanma bunların bütün hepsini ne yapar, götürür. Ama bunu ancak üstün sahibi olan insanlar yapar üstün ahlakı, ahlakı sahip olanların becerimesidir. Kardeşlerim ayet kelimelere dikkat ederseniz Allah Azze ve Celle insanlar arasında rızkını atmıştır böyle taksim etmiştir. İnsanlara rızıklar taksim edildiği gibi her insana Allah Azze ve Celle huyla ne yapın? hatta kader babında gelen bir varlıkta sizin diyor zeki olmanız da geri zekalı olmanız dahi ya yani bu da kuylar, karakterler dahi insanlara ne yapınmış görüştürülmüş. Kimine bakarsınız çok, zeki, çok akıllı kimine bakarsınız adamı üstü eder ya yani, o kadar kalın kalın yani anlamamışım. Kimine bakarsın ne aldık Hepsine bakarsın, ateş gidiyor. ama hepsinin aylay, güzel şeyler var. Çok zeki dediğin insana bakarsın, adamı yeter. Ahlakıyla, davranışlarıyla. Ama lal, kalın kafalı dediğine bak, ahlaklıdır, ejeklidir, hayalıdır. Öbürü ondan nedir? Çok zeki. Çok zeki dediğin insana bir bakarsın, koca koca korkulukları nefisada boğar. Ama o kalın kafalı dediğin adam hiçbir de zaman. ne kopmaz. Ben yani hepsinin ayrı ayrı neleri vardı? hayırlar vardı. Ama Allah Azze ve Celle bütün insanlara rızkı nasıl taksim ettiyse aynı şekilde değişikliğiyle hasletler, hamiliyetler vermişti. Allahı u Teala malı sevdiğine ve sevmediğine vermesine rağmen güzel ahlakı sadece sevdiklerine ama tabi malı herkese verir. Süleyman Aleyhisselam asıl hırsız verir. Şahatı verir. Kimini fakir verir. ama güzel alak verir. Bunuysa ne sadece ihsan-ı sevgili münasetinde anlam verir. Çok güzel. Ve gönlünde iyiliğe ve güzelliğe karşı bir meyli bulunanlar bu nimetin değerini bilmelidir en azından yaratıcı nezdinde iyi bir mevkide olduklarını düşünerek daha güzel ve daha ahlaklı olmaya gayret etmemelidir. Güzel ahlaka sahip olma dünya malına sahip olmaktan daha gayret. Hatırlayacak olursanız hadis-i şey, bir adamın diyor evladına bırakacağı en hayırlı miras nedir? Güzel ahlak. Yani güzel ahlak, güzel ahlaka sahip olmak, dünyada bütün mala sahip olmak. daha, hatta hadis-i şerifte Allah Azze ve Celle iki kula şöyle muamele ettir ya Allah Azze ve Celle bize haber verir. Bir kul Allah Azze ve Celle soruyor. Ey kulü geri denklerine bırak. O der ki diyor, Ya Rabbi ne kazanmışsam senin uğruna ne yaptım İnfak et. Geri değerkileri ne yaptın? Senin fazlına bıraktın. Allah Azze ve Celle der ki, eğer diyor, şimdi onların halini değilse çok bile azalardır. Çünkü onlara ne yaptın? Öbür kula soruyor, ne yaptın Ya Rabbi diyor. Onun insanlara muhtaç olmasından korktu mal mülk bırak eğer onların şu anki halini ise çok ağlar az Çünkü onların taktiklerine Demek ki en güzel bırakılacak miras neymiş? Mal bırakılmaz denmiyor. Ama en güzel bırakılacak miras insanın medik çocuklarına ahlak Ve kardeşlerim dünya malı harcamaktan biter dikenir. Ama güzel ahlak yaşanmakla bitip gelmediği gibi artar. Ve insanın ahlakı güzelleştikçe da ne yapar? Artar. Güzelleşir. Ve halk nazarında itibarı arttığı gibi Allah nazarında itibarı ne yapar? Artar. Allah kendisinden razı olsun. Bu noktada haliniyor ki sen bir ilim sahibi olacaksın. Mal sahibi olacaksın. Yani ahlakla çünkü mal diyor, biriktikçe diyor, sen onun bilgisi olursun ve vaktini olmadan harcayacaksın. Bekçisi Ama ilmin arttıkça sen bekçisi olmazsın. İnsanlar onu diyor yaymakla. Ve daha sonra öldükten sonra, geride ekler, malını diyor görüşürken, sen onun tesadüflerini Ama diyor, ilim yapın, oraya girdiğin zaman, insanlar diyor senin hayrını alan arkanda, bu nasılsa yani Aynı şekilde ahlakı ele aldığımızda insan ne yapar? Çok çok hayırlırak <gülüyor> Ve dünya malı fanidir. Gelip geçicidir. Su bugün böyle yapar, zengin olur. Bir kesilir. böyle yapar, öbürü ne yapar? Zengin olur. Yani sürekli ne yapar? Değişebilir, artabilir. Ve bu tür tehlikeleri var ama güzel ahlak sahibi böyle bir Bu böyle bir tehlikeyle ne yapmaz? Karşılaşmaz. Düşünün, Yusuf Aleyhisselam'a zinaya davet ettiğinde kadın Aleyhisselam Kadı Eyüp Aleyhisselam hastalıkla bela olduğunda isyan mı? Ahlakı neyse aynı şekilde ne yaptı? Doğal mi? Süleyman Aleyhisselam'ın o kadar malı varken, insanlara tepeden baktı mı? Yok. Aynı şeyler ne yaptı? Devam etti. Güzel ahlak insanı her türlü kötülükten her türlü ahlaksızlıktan ne yapar? Geri fikir. Ama mal öyle değil. Ve kendinde güzel ahlakın gereği olan cömertlik ve sedakarlık güzel huylardan güzel huylardandır. Ve düşmanla mücadeleden eden korkan gecenin uykusu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 Allah a, Allah a, Allah a, Allah. bu zikirde insana sağladığı fayda edilir mi? Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şeytan diyor sizi bunu ne yapmasın unutulmasın. Otururken ayakta yürürken bunu ne yapın devamlı yapın. Zikir insanı hem güzel ahlaka sevk eder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 bütün ahlaka sahip olanlar hayatlarını hep o şekilde ne yapar? Devam eder. Üstün ahlak sahibi olmayanlar da işin ucunu bırakmamalı, güzel ahlaka sahip olmanın yollarını araştırmalı ve bu hususta da devamlı mücadele etmeli. Kardeşlerim, hepimizin birçok kusurları vardı. Birçok olumsuz olan halleri vardı. Önemli olan Bunları bildirmedik, düzeltmedik. Çünkü gelen hadis-i şerife baktığımızda iman baktığında kim diyor İslam'a girer İslam'ın yani dini, ahlakını düzeltilse geçmişinde de hazırında da ne yapmış? Hesaba çekilecek. Ama kim İslam'a girer İslam'ı dinleleştirmezse yetmişte yaptıklarında kimdikinde de ne yapılır? Hesaba çekilecek. Onun için Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Düşünün birçok şovbette zikrettiğimiz gibi alim birinin kızına halis, katıksız, münafık birisi ne yapıyor? Talip ediyor. Biliyorsunuz nikâh da şart var. Kızın Baba bakıyor kızına, kız istek mi? Vermese birçok şey olacak. Vermem ama diye bir şart var. Halis münazım, kadrinsiz münazım, münazım arası. Kırk sabahlığı namazı akandaki cemaatine, çıkana kızını yedin. O da tamam değil. Kırk gününü Herkes gelir, ne olur verme. Yani sen alim birisin. Bu sizin aileye gezdiğinde hiç hoş olmaz. Sizin için de şey olmaz. Ne kadar uyarıldıysa adam, Kırk birim gibi nikah, ve adamın gidişatına bakıyorlar, herkes şaşırıyor, münafıklıktan eser kalmıyor. Şaşırıyorlar ve alime gelip geliyorlar. Diyor ki, sizin diyor tespit ettiğinizi muhataptaydı Yani sizin görmediklerinizle ben o Ama diyor baktım, kızım istiyor, ne yapayım? Kur'an'a, sünnete gitti. Allah Resulü Aleyhisselatü ilk sabah sabah namazını cemaatler kılanda minafıklıktan eser bulmaz. Bunu gördüm. Ben de buna sığındım. Hakikaten gördüm. Demek ki her şeyin bir inacı var. Ama herkese farklı farklı neler var inançlar var. İşte bunun da bu. Bakın güzel köylara sahip olmadan bu zikirleri yani tevkidin, teskidin Ahmet'in, tektirin çok çok büyük faydası var. Tehlil denilen La İlahe illallah devamlı söylediğimizde Allah'tan başka ibadet edilecek bir ilahın olmadığını, yalnız O'na ibadet edilip O'ndan yardım isteneceğine, dünyada ve ahirette sığınılacak yegane varlığın O olduğuna inanmak demek. E bu şekilde devamlı dili La İlahe İllallah'la Islak kalan birisi Allah'tan başkasına güvenir mi? Ondan başkasına dayanır mı? Ondan başkasından ister mi? Bu ne yapar? Otomatikmen ahlakı ne yapıyor? Düzeltiyor. Hiçbir insanın eline ne yapmıyorsun? Gözlük Hiçbir insana ne yapmıyorsun? Ulaşmıyorsun. İntikamın ne yapıyor? Hep Allah için Ve o insana bakın. O şekilde devam eden bir insanı Allah korktuğunda ne yapar? O insanın başı her zaman dik, alnı nedir her zaman ak Ve yerenin germesine hiçbir zaman aldırış etmediği gibi övenin övmesine de ne yapmaz? İtibar etmez. Kişilik sahibi olur, akıllı olur ve güzel ahlak sahibi olmayı ne yapar? Kuştur Allah'tan başkasında da ne yapmaz? Korkmaz. Sadece bakın, bir daha ilahe de baktılar. Konumuz güzel ahlak olduğu için sadece bu yöntemizdir. Tesbih anlamına gelen şu Allah'ı ne yapıyorsun? Allah'ın noksan sıfatlardan beri ve yüce olduğuna, kemal sıfatlarıyla vasıflandığına, eşi benzeri olmadığına, her şeye onun gücünün, kudretinin yettiğine, öldürenin, diriltenin O olduğuna, dayanaktaki her şeyin ihtiyacı bilip giderdiğine, ve iman edip teslimiyet gösteren her insanın üzüm sunuyor, kasasını gidereceğine inanan bir insan ne olur? İzzetli olur, zilletten kurtulur, vakar sahibi olur. Sürekli subhanallah, subhanallah derken bunları ne yapıyorsun? Kafanda götürüyor. Yani namazın akabinde günde kaç kere çekiyorsun subhanallah? 5x çarp az değilmiş. Bunun dışında da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 yaradanın da maldan da hayır yollarına da e, her türlü yolları açanın o olduğunu fakirin fakir olmasına sebep, zenginin zengin olmasına sebep, çocukluğunun, çocukluğunun kudu olanın, oğlan olanın hepsini verenin o olduğunu bilerek ona hamd etmedi Müslümanın nedir? Genel ahlakı olmalı. Hamd eden bir insan da aynı zamanda nedir? Hiçbir zaman aç gözlü ne yapmaz?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 Dedi. Ondan kibir ve gururu ne yapar? Tevazu ve alçak görünmek toprak gibi olmaktır. Orada iman ağacı yeşerdikçe ilim, hikmet, meyveler ondan ne yapar? Yani bakın sadece şu zikri insandaki tecellileri verdiği huy yani onun ahlakı Kur'an biliyor ya, sırf bunları düşündüğümüz zaman İnsan onları söylerken bilmeden neler kazanır. Yani düşünün Allah'ın diğer yerinde dolaşan melekleri var. Bunlar ne yapar? Allah'ı zikredenleri arar. Sonra arşa kadar kuşatıp ve Allah'a muştularlar. Senin için toplanırlar. Onlar benden ne istiyor? Cennetini. Görmüşler mi? Hayır. Görselerdi Daha çok isterler. Ben de onlara ne yaptım? Cennetini verdiğimde. Benim neyimden sakınıyorlar? Cehenneminde. <gülüyor> Görmüşler mi? Hayır, görselerdi oraya girmemek için ellerine göre her şeyi ne yaparlardı, yaparlardı. Bakın biz bilmediniz ama gelen nakillerden sözler. Yani bir şuraya gelme ya Allah için toplanma, Allah için bir yere gitme, onu anma. sana neler neler ne yapıyor, kazan. Ve diyor ki, gitmiyor rivayet. <gülüyor> oraya diyor asbel kadar gelenler. Mesela biri geldi otura birinde geldi oturdur. Ya yani namaz yok, atlış yok, bir şey yok. Allah azze ve celle diyor ki onlar öyle topluluklardı ki aralarına aldıklarını ne yaparlar? Islah ederler. Ben onların hürmetine onu da getirdim. Yani o da bazı. Düşünün gelen yani, Genel divayette. İşte bir Subhanallah, bir Elhamdülillah, bir Allahu Ekber sözü sana hayır kazandırdığı gibi ne yapıyor? Huy, ahlak da kazandı. Allah hepimizi hayırlı kazandırırsın. Ve aynı zamanda <gülüyor> demin dedik dediğimiz gibi nasıl mal, rızık insanlara türlü türlü taksime edilmişse huylar da nedir? Ayrı ayrı verilmiş. Ve her huyun kendine ait nedir? Bir reçetesi, bir tedavisi var. Ve bütün bu zikirlerde insandaki mevcut manevi hastalıklarının giderilmesine ne yapar? Yardım çabası. Çünkü ancak kalpler Allah'a ne yapar? Zikretmek lazım. Şu rivayet hepiniz hatırlıyorsunuz değil mi? İki kişi kavga ediyor. Bir yaşları göz kalmadan. Yaşları bir yaş Allah Resulü diyor ki ona söyle, onu geçsin. Vadisi hatırlıyor musun? Ne, ne demek istiyor? Yani Allah'a arayıp o ki, şimdi Neden girmiş Allah'a? Allah'a andı mı kalp ne yapıyor? Örüyor, bu ne Anladın mı mesela? Demek ki kalpler ancak Allah'ı anla, ne <gülüyor> Öyleyse bu kalbin tedavisi de sürekli Allah'a ne yapacak? Zikredecek ki hastalıklarından ne yapacak? Gönüller Allah'a anmakla huzur ve sükunet. Yalnız bunların lafız olarak söylenmesi sağdan alıp sola verilmesi ne yapmaz? Belli bir şekilde bir çekilmesi o da ne yapmaz? insana hiçbir fayda vermez. Onların gereği insan yerine getirdiği zaman o zaman insan kötü huylardan arınır. Güzel huylarla ne yapar? Yani, ve kardeşlerim günah insanları korkak yaparken <gülüyor> insanları ne yapar? İnsanları, bir olanları, bir olanları. Kötü huylar insanı korkak yapar, kayfak yapar. Ama iman insanları ne yapar? Cesaretli yapar. İman çok önemli. Şey. Ve insan Allah'ın adını zikrettiği müddetçe kötü huylardan ne yapar? Bilbil arınır. Onun yerine de ne yapar? Güzel kuyular yenmeye başlar. Bu tek şey var. Samimi olacaksın, dua edeceğim. ve duanda da ne yapacak Samimi olacaksın. Ve bu gittikçe ne yapar? insan? kişilik kazanır, Kemale eridir. Asıl zenginlik nedir? Bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mal çokluğu ile değil, gerçek zenginliği ancak ölüm zenginliği olduğunu ne yapmıştır? ifade. Ve gerçek anlamda gönlün zengin olan, gönlü zengin olan kişilerde güzel ahlaka sahip olan insanlar. Var. Bakın, e, ben hacı bayram için daha fazla doyuyorum. Devamlı her gün bize abone olan aynı esnaf bilencler var. Hiç doymak bilmez. Ne be adam kız bir günü ne yapmış, bilir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 dilenci, ne kadar e, hastaneler kurmuş dilenerek ve uçak filosu kurmuş. Hmm. Dilenerek. Ve adamı öğüyorlar hala dileniyor falan. Herkes gelip parasını ona veriyor. Bu bir hastalık. Çok bir Yani onun yaptığı hayırmış gibi insanlarda da dilenmeye ne yapıyorlar? Bitiyorlar. Bir gün burada oturuyorduk bu meselelere konuştuğumuzda ''Ya bu insanlar nasıl veriyor?'' falan diye üniversiteli gençler Aralemde'yi iddialaçtılar. ''Yapardım Yapardın yapamazdın ki, ''Ben yaparım.'' İnanın bir Cuma günüydü şu meydana, Hacı Bayramı'nın gitti. Buradan kötü bir takra aldı, gözüne kadar hindırdı, önüne mendil koydu. Aynı elbisesi, hiçbir şey değil. Sadece kanımdayım diye bir şey... Bir saat mi doğru geldik geldi ki zaten bir servetli zannet. İşte mal hırsı insanı ne yapıyor? Kölecek. Olay kazanmaz an. Halbuki kolay olan helal. Veriyor. Zor olan etiyor. Onun hesabını veremez. Artı yarın mahşer gününde dilenciler ne yapacak? Kör, elsiz ve yüzsüz. Yani olmadan aşk olmuyor. Onlar diyecek ki, ''Yarabbi bizim dünyada elimiz de vardı, yüzümüz de vardı, Allah Azze ve Celle diyecek ki evet vardı ama siz benim adına insanlara ne yapıyorsunuz, kandırıyorsunuz, burda cezası da var.'' Allah hepimize güzel ahlak versin, doyandı, nefis versin. Zenginlik kardeşlerim, illa malla ne yapmaz? Olmaz. Asıl olan nedir? Dönül çünkü sahabelere bakın, Allah kendilerine razı olsun. Kendileri hakikaten ihtiyaç içinde oldukları halde, bir kardeşlerini kendilerine ne yapmışlar? Tercih işte kendi nefislerine. Kendi canları tehlikede açlıktan, kendi çocuklarının e, canı tehlikede açlıktan, ama kardeşini ne yaptı kendine tercih edelim. Bakın bu ancak İslam ahlakıyla olabilecek davranışlar. Ama öyle insanlar vardır ki şurada kendisine bir çuval keçi boyunca hediye edersiniz. E bende. Yarısı senin Sana ben ne? Ben evet. Allah hepinizi çok gözlü olanlardan verirsin. Aç gözü oldu mu sana hiç kazanç evet. Bugün insanlar şöyle bir ele alalım. Hakikaten Allah'a hamd etsin bir tane hırsız halim var. Kur'an ahlakıyla insanlar ahlaklarsın. İnan kötü huy giydir, bir şey ne yapmaz? Kalmaz. Adam bir başkasının gözüne ne yapacak? Gözlükmeyecek. Bir başkasına ne yapacak? Haset etmeyecek. Kim, karasız bir şey ne yapacak? Kalmayacak. Rabbim hepimize hayır versin. Kendi yayıyla kavrulmayız, sevenlerden edemezsin. Ve Allah Azze ve Celle kendisinden başlamış, ve Bakın, güzel ahlakın en güzel örneği Allah Resulü'nün sıratı ve çok güzel bir hayat sürmüş. Ümmetine de bu hayatı ne yapmıştık? Tavsiye etmiştik. Ve güzel ahlakın ancak gönüllerde olduğunu söylemiştik. Karnına taş bağlayarak kim gezmiş? Bacasından üç ay olup bir duman meyki Belki bir, bir var mı? Hı? Ama bakın Kur'an'da o kadar yiyecekler içinde oldukları halde zamanın peygamberine bize gökten soklayıdır ve yemek yiyelim diye isteyenler çıkmış. Onlara indirmiş mi Allah? Resulü'nün Ama o sadece gönül zihni. Ne yapmıştır? Ercih Ve yanında hizmet eden Enes'e ben diyor on sene, diyor, Allah Resulü'nün hizmetinde bulundum, bana ıhk bile ne yapmadın? Çok kızdığında dahi diyor, senin için bıraktın, alnı toprağa gelişecek. Hep böyle tercih ediyor. Yani kötü bir sözler ağzından ne yapmıyor? Çıktı. Evet, bu sadece Enes'e değil, bu davranış bütün insanlara ne yapmıştır, vermiştir. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da insan olması azzeyden kızmıştır. Boyun damarları şişmiştir, gözleri koklu görmüştür. Ama bu sadece Allah'ın en ezanını anlattırlar ve ona karşı ithal almasındadır. Evet, Allah gönlü zengin, ahlakı, güzel olanlardan Resulü Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok merhametliydi. Birisi kendisine gelip de bir şeyi arz ettiğinde, yanında ne varsa onu muhakkak verir, onu ne yapmazdı? O küçüğünüzü. Hatta bir tanesi sahabenin, bak Allah Resulü'nün bir, şey yani bir şey Ona çok güzel bir dürgah etmesin. Oğuk günlerde üşümesin. Sahabenin birisine, onu bana versin üç kere istiyor Allah Resulü veriyor. Daha sonra bir sallallahu aleyhi ve gittiğinde sahabeler onu kıyırlar. Neden yaptı? Bir vallahi diyor onu vermiyor. Alıp da girmek Onu diyor kendine kesef alırsın. Yani hepsinin kendine göre istedikleri hayran bir şeyler vardı. Ama Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ona zarar ihtiyacı vardı. Buna rağmen ne yaptı? isteyene İsteyene vaatte bulunur, başka bir zaman vereceğini söyleyerek muhatabında da gönlüne Yanında Hüsve oradan Soru sorana cevap verip, istediğini yerine getirildi. Ki bir gün namaz için kânet getirildi. Kendisine bir bedeli geldi, elbisesinden tuttu. Görülecek bir işi olduğunu ondan az bir şey kaldığını namaz sonrasına kalırsa onu unutabileceğini söyledi. Allah Resulü'nü selam Resulü o adam işititip de safa gelene kadar ayakta bekleyin Yine Muaz hadisini hatırlayacak olursanız halkın her türlü durumunu gözünden önünden geçirmiş deve sunuyan saade Namaza gittiğinde Muaz ne yapıyor? Makara Söylesi'nde çekiliyor. Allah Resulü'ne yani, muazese yani halkın hareketini her zaman gözetleyen, ona göre gönderdiği insana da emir veren neydi? Bu Ve insanlara karşı Allah Resulü her zaman şefkatli ve merhametliydi. Başkalarına Değer verme, onların hep konumuna, yani insanlara bulunduğu hal üzerine Allah Resulü ne yapar? Değer verme. Şimdi düşünün, değer verilecek birine değer verirseniz ne olur? Değer verilecek birine de değer vermezseniz ne olur? Onu yani her insana hak ettiği değeri ver. O onun hakkı alacak. Hak saygına Mesela abes suresini hatırlıyor musunuz? Ama geldi de taşını çarptı. Orada Allah Resulü Mekke'nin kabul ettiği önde gelen Delime bin Mubir'in o İslam'ı kabul ederse Mekke'de davet yerini bulur diyordu ve ona anlatıyordu. Delime ne diyeyim? benim buna ihtiyacım yok bana ihtiyacım var diye. Allah Azze ve Celle ona ama olan, akrabasından olan, varat kadınlara gelince, a.s. nasıl da ona anlatırım tipinde, öbürüne yönelince, ne diyorsan hidayete, hidayete, bir Ama öbürü, öbürü, benim buna ihtiyacım bu da demek ki ahlakla, edekle, davetle, hihim çok çok önemli Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanların içinde en cömertiydi ve kendi yaşantısında Ayşe annemizde, onun bazı esmada çok cömert insanlardı ve öyle olmuşlardı yoldan gönderdiklerinden. Onlar da kendilerinde ne varsa dağıttır, kendilerine baktıklarında, kendilerine bıraktıkları hiçbir şey ne yapmazdı? Allah'a sağlıklı. Valla Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da cimrilik bir şey yok. Güzel ahlakla cimriliğin de bir arada bulunmayacağını söylemişler. Hatta halk arasında bir ate söylüyor. Duydunuz mu? Bilmiyorum. Kişi mal toplar ama, malca cimri olan, ne yaparız da? Ne yaparız? Hakikaten cimri malı koklar ama dostlarına ne yapar? Kayıp Demek güzel ahlak varsa güzel ahlakta birinde cimrilik neymiş? Yok. Cimrilik varsa güzel ahlak değil. Yok. İkisi bir yerde durması mümkün ve Ve de güzel ahlakı <gülüyor> ayakta tutan kemik yerler. Yani kemik olmasa onun üzerinde et durur mu? Evet. Cömertlik de neydi? Onsuz da güzel ahlak olmaz. Güzel ahlak ancak cömertlik de merak Onunla güzellik kazanır. Güzel ahlak sahipleri de asla cimri ve olmazlar. Ve Allah Azze ve Celle ancak cömert olan insanları sever ve cimrilerine de ne yapmaz? Evet. Allah hepimize hayır versin. Nefsimizi hayırda kullananlardan versin. Her türlü köpüklerden, cimrilikten, hükmeden, fesattan Allah Azze ve Celle, uyumayan ve güzel ehlak gelen insanın, insanın, insanın, insanın, insanın Allah. Allah Azze ve Celle, bizleri Alham, güzel ahlâfı ozan. Bu güzel ahlâfı ofkanları, güzel bir ders birisal. Güzel ahlâfı zedeleyen, insandan ve kökü ahlâfı sev, e, sebep olan bilimlerine var. Allah'a